Radyo Havan'dasınız. Hasbihal programı başladı. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Haftanın ikinci gününde, salı gününde saatler 17'yi gösterirken... ...bugün de yine çok değerli, çok seçkin bir konuğumuz aramızda olacak. Ee, aslında onu şarkılarıyla tanıyorsunuz. Dingin sesiyle, insanı huzur veren sesiyle tanıyorsunuz. Ee, sevgili İlkay Akkaya bugün bizimle beraber... Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Aslında ilk ayakaya hep böyle dingin sesi, dingin yüzüyle e, biz biliyoruz kliplerden, e, televizyondan ya da işte dinlediğimiz şarkılardan, radyo programlarından. Ama hakikaten neşeli bir insan etrafına enerji dağıtan bir insan bugün de son albümü gelmedin diye için bizimle beraber olacak albümünden şarkıları sizinle buluşturacağız albümüne dair konuşacağız tabi bununla beraber hem müzik yaşantısından hem konserlerinden haberler aktaracağız size. Efem gelmedin diye e, Hı -hı. ile aslında programı açmayı istiyorum Eğer sizin için de uygunsa önce tabii gelmedin ki, diye'yi dinleyelim Ardından bir Ahmetcan Akyol şiiri yanlış hatırlamıyorsam Gelmedin diye ve evet. sözler Ahmetcan Akyol müzik Yaşar Aydın Yaşar Aydın, Yaşar Aydın tabi bu albümde biraz daha şey olmuş vazgeçilmez e, olmuş evet, fenomen <gülüyor> e, Peki gelmedin diye'yi dinleyelim ardından İlkaya Kayla, Akkaya ile sohbetimize başlayacağız Bye. Gelmedin diye isimli albümünden dinlediğimiz e, aynı ismi taşıyan eserle sevgili İlkay Akkaya son albümüyle beraber bizimle birlikte radyo havandasınız, hasbi haldesiniz. Sevgili İlkay Akkaya nasılsınız, ne haldesiniz, nicesiniz? Önce onu bir soralım, hal hatır edelim. Teşekkür ederim, iyiyim, koşturuyorum. Konserler, toplantılar, hı hı. radyo programları... Radyo <gülüyor> Peki. Öyle geçiyor günler. Ee, gelmedin diye uzun bir aradan sonra aslında Ayağa pek böyle çok Yılda uzun. Yılda bir albümdü benim rutinim. Evet şimdi biraz daha bu uzun kez bir beş süreç yıl, oldu. Hemen Hı -hı. hemen beş yıl diyelim. Dört buçuk yıl oldu. Hı -hı. Ee, kaçıncı albüm oldu? Beşinci solo albüm bu. Ee, Kızılırma saymadık zaten. Evet on üç albüm Kızılırmak'la var. İki albüm Yorum'la var sakım Söğütler ve diğer başka albümlerdeki olanlar, şeyler, çalışmalar var, konukluklar var. Hı hı, epey. Bayağı var yani. Ama beş sene çok uzun bir süreç. Ne oldu? Niye bu kadar uzak kaldık? Ya biraz işte her insanın hayatında olur sanıyorum öyle dönemler. Ee, Birçok şeyin üst üste geldiği bir dönem oldu. Tuncay'ı kaybetmemle hı hı. başladı. Evet sonrasında babam babam rahatsızlandı onu kaybettim. İşte ablam, halam derken Kazım'ın kaybı var. 5 kişi kaybettim çok sevdiğim insanı. E, o nedenle dışarıya bir şey vermekte güçlük çekiyor insan. Öyle bir geri çekilme dönemi yaşadım. Enerji kaybı oldu tabii. Evet, ha, öyle bir dönemden geçtim yani. Ya yani ayrı, aslında ayrılıp ayrılıkların dönemiydi diyebilirim. Şimdi iki yıl önce başladı albümün çalışması. Da. Daha önce de bitebilirdi ama yine bu, bu nedenlerle daha böyle yavaş yavaş çalışmayı tercih ettim. Almanya'da başlayan bir süreç Almanya'da bir başladı. ha. Ee, özel bir seçim midir Almanya yoksa? E... Yok Cengiz e, grubumuzda klavye çalar. Grup <gülüyor> üyesidir ama Almanya'da yaşıyor. E, onun ile başlasın. Hem çalışmak hem de daha doğrusu hiç ...çalışma bölünmeden çalışabilmek için... ...yurt dışı ortamını <gülüyor> tercih ettim... ...onun evinde stüdyo bir de... ...istediğin zaman çalışabiliyorsun... İstediğin zaman. ...istemediğin zaman... ...o, o yapmayabiliyorsun... <gülüyor> evet. Aha. ...o nedenle orada başladı... ...peki... Ee, ...tabii bu albüm çeşitli... E, ...soundları da aslında bir araya getirmiş bir albüm gibi görünüyor... ...bir Kürtçe eser var... ...Arapça bir e, ninni var... ...ama ninninin tabi bir... E, ...enteresanlığı var... Ee, bilmiyorum doğru söyleyebilecek miyim Doğru telaffuz edebilecek miyim Marcel Halife Halife. Hı hı. Okay. Marcel Halife'ye ait bir ninni ee, evet. Ve siz bunu bu albümde yorumladınız Tabi bu bir anne bakış açısıyla mı oldu Yoksa hakikaten o anda dinlediniz Vuruldunuz bunu da alayım söyleyeyim Gibi bir şey miydi Yok e, başlangıçtan itibaren seçimim e, Çocuklara söylenebilecek Nitelikte olmasıydı Ninni olsun istiyordum Kürtçe Şarkıyı da Jiyan'ı da o Hı -hı. nedenle seçtim. O da bir çocuğa sanki söylenmiş gibi bestesi öyle hissettirdi bana. Çünkü yaşadığımız dünyada çocuklar bence e, acı çekiyorlar farkında olmadan. Birçok noktada yani fiziksel şiddet anlamında da savaşların olduğu bir, bir dünyadan söz ediyoruz zaten. Dünyanın büyük bir bölümünde çok fiziki e, anlamda şiddet görüyorlar ama diğer bölümünde de dünyanın... Geçtiği zaman diliminden olsa gerek yine hem kendi doğalarına hem dünyanın doğasına yabancılaşarak büyüyorlar gibi hı hı. hissediyorum. O nedenle ninni iyi bir fikir gibi geldi bana. Hı hı. Ninni söylemek istedim. Aslında söylediğinize katılmamak pek de mümkün değil. Ben kendi çocukluğumdan belki biraz e, den vurmuş olacağım ama bizim zamanımızda daha bir serbestlik. Hani en azından e, bağda bahçede koşup oynamak vardı. Evet. ki çocuklar biraz daha şanssız. Evet siz savaşlardan... E, e, ölümlerden bahsettiniz ama şöyle İstanbul'da bir dönüp baktığımızda hakikaten artık e, çocuk yetiştirmek için belki de olabilecek en kötü e, yaşam merkezlerinden biri haline geldi. Hı hı. Güvenip de bırakamıyorsunuz her şeyden önce ve çocuklar e, şu Ayşen guru'dan e, repliklerinde olduğu gibi tam apartman çocuğu olarak büyüyorlar. Evet. E, odalarda büyüyorlar, hı hı. odalarda oynuyorlar. O, o bir, bir kısmı, bir de mesela e, gittikçe birçok şey yani zaman hızlandı, teknolojik anlamda birçok yenilik oluyor. Gelişme oluyor. İleriye doğru gidiş olarak algılıyoruz bunu tamam. ama e, bu gelişmelerin tümü ileriye e, dön, dönük mü acaba gerçekten? Çünkü hani beslenmeye baktığımız zaman genetiğiyle oynanmış gıdalar en yoğun şekilde çocukların evet. tükettiği şeyler. Tükettiği çikolatalar, şeyler. meşrubatlar. Meyveli e, yoğurtlar bilmem neler bir sürü evet, şey var. Evet yani bağışıklık sistemine saldıran. Birçok şeyle de karşı karşıyalar. Yani fiziki anlamda diye o nedenle de söyledim. Sadece savaşlar değil. Hı hı. Bu anlamda da fiziki bir saldırı altındalar. Beni endişelendiriyor açıkçası bütün bu olanlar. O nedenle daha bir şey koruma duygularım <gülüyor> yoğunlaşıyor çocuklara. Aslında biraz karşı. daha o zaman yine anne tarafı Çünkü ön plana çıkıyor. Çünkü şarkılar şey dinleyeni olmasa bile söylediğim zaman beni... Yaralarımı sağlatan böyle rahatlatan bir şey oluyor bir çocuğa baban portakal bahçesine gitti sana portakal getirecek yıldızların altında uyu şu hasırın üstünde uyu diye bir mutluluk sözleri söylemek birazcık olsun o an için rahatlatıyor beni o çocuğun babası aslında savaşa gitmiş olsa bile. Hı hı. Peki e, tabii Jiyan'dan da o zaman biraz bahsedelim. Çünkü ikisini de anladığım kadarıyla siz çocuklar için e, bu albümü aldınız. En azından biraz daha çocuklara hitap ettiğini düşündüğüm şarkılardan biri dediniz az önce. Bu da e, yine söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama Ceper Hun. Ceger Queen Ceger... deniyor. Ha, ben ben, ben beceremiyorum tabii. Ciğeri, ciğeri kanlı <gülüyor> anlamında <gülüyor> aslında yanık, ciğeri yanık anlamında. Ciğer Hun diye telaffuz edebiliriz sanıyorum. Hun Bunu böyle düşündüm Türkçe'de. aslında da Ciğer Hun'dur bu büyük bir ihtimalle Hı -hı. dedim ama tabii söylerken onu ana dilde söyleyebilmek var. Ben beceremiyorum bu ayrı mesele. Ben benim de çok iyi kıvırdım söylenemez <gülüyor> telaffuzları. Peki, Uğraşıyorum sadece. E, Cihan e, ne anlatıyor demek. bize? Cihan Hayat demek e, çok önemli bir Kürt şairi Cegher Hun. Şunu anlatıyor. Yaşam e, sadece bir tas... Su değildir. Yaşam şey, sadece şehirlerden ve köylerden ibaret değildir. Yaşam e, umut ekmekten daha zordur diye hayatı anlatıyor yani. Hı hı. Sonra uyu çocuğum diyor. Aslında biraz uyarıyor yani çocuğu hı hı. bekleyen şeylerle ilgili. He. Ya da o, onun çele bileşmesi için daha kalender olması için. ...dünyanın bu zorlu haline katlanabilmesi için de aslında birazcık tanıştırıyor yani hayatın Hı -hı. gerçeğiyle. Sizin tabii şey de şimdi bunu anlatınca Kızılırmak albümlerine e, geri döneceğim. Adiloş Bebe de vardı Ahmet Arif'in bir şiiri. Yine o dönemlerde de yorumladığınız bir eserdi. Bu da böyle bir e, e, en azından sizin için böyle bir anlayışla mu albümde yer aldı peki? evet. Evet. Yani yine aslında çocuklara böyle bir savunmacı taraf var ee, ve İlkaya Akaya ben yine söylüyorum. Ya tabii... Biz ne yaparsak yapalım çünkü kötü bir dünya bekliyor Hı -hı. çocukları. Aynen aynen. Ee, benim yine tabii şunu söylüyor olacağım. Ee, İlkaya Akaya her ne kadar böyle biraz daha e, sosyalist açıdan bakıyor olsa da biraz da o anne yüreğiyle aslında anne, anne yüreğinin savunmacı tarafıyla belki e, bunları biraz daha ön plana çıkarıyor gibi geldi bana. Ya öyle bir şey var tabii çünkü çok zorlu koşullarda sürdürülebiliyor şu evet. anda hayat. Bütün insanlar için böyle bence. O nedenle yani bunun dışında steril bir hayat yok ki. Hepsinin dışında bütün kötülüklerden uzakta yaşamak diye bir şey mümkün değil. Ona, ona biraz hazırlıklı yetiştirmeliyiz çocuklarımızı herhalde. Yani bilmeliler nelerle karşılaşabileceklerini. Daha hazırlıklı olurlar o zaman. Hı hı. Belki hani yaralansalar bile tekrar ayağa kalkma konusunda daha e, çevik olabilirler. Re, refleksleri daha kuvvetli olabilir. İyiliği kaybetmeden ama. Tamam, biraz, belki biraz da az önce söylediğiniz şey. E, hani çelebiliği anlatmak. Yani o, o kendi yaralarını yeniden sarmayı öğretmek belki de. bu e, karşında başkasının yarasını sarmak bir de o da çok önemli. Çünkü hani bireyselleşme çok önemli birey olabilmek çok önemli ama karıştırılan bir şey bugün bence çünkü bencilliğin ta kendisi birey olmak olarak algılanıyor hı hı hı. orada da bir yanılsama var yani. Ee, ben nimi dinletelim isterim. Doğru. üzerine bu kadar konuştuktan sonra. Hı hı. Aslında e, bir an kararsız kaldım. Cihan mı Nini mi? E, Ali Nafile ile birlikte söyledik aynen. bunu. E, Ali Nafile de Arap müziğinin önemli. Türkiye'de evet, e, ya, bu bir yapan, arkadaşım. Evet. Önemli isimlerden, önemli şahsiyetlerden bir tanesi. İlerleyen günlerde inşallah onu da konuk alacağız. E, Ali Nafile ile birlikte seslendirdiği bir eser arkadaşlar. E, Nemi Nemi. ...albümle evet. geçen ismi... Nenni Nenni ya... Nenni Nenni... Peki Nenni'yi dinleyelim... ...ardından sohbetimiz devam edecek... ...İlk Ayakkaya Radyo Havan'da... ...Bir Yer Ayrılmayın Geliyoruz... Uh, uh, epey bir söz ettik. Ee, hemen ardından da güzel bir ninniyle bu sohbeti perçinlemiş olduk. Ee, Nemi ne mi dinledik. Ali Nafile ile beraber seslendirmiştiniz. Hı hı. Peki bu ortak payda nereden çıktı? Yani beraber seslendirmek, düet yapmak? Burada Genelden aslında... Genelde hani şeydir hep ninniler kadın ağzıdır, kadınlar evet. söyler ya. Hı hı. Bu şarkıda aslında birden fazla ortaklık var. Şöyle piyanoyu çalan arkadaşımız da Lübnanlı biri. Fransa'da yaşıyor. İstanbul'a yani Türkiye'yi tatil için geldiğinde tesadüfler sonucu benim albümü dinliyor. Bul, bul, buluştuk kendisiyle. Ee, onunla müzikal bir çalışma yapma kararı aldık. Bu albümden sonra önümüzdeki günlerde başlayacak o da. Vasim ee, Sobra adı. Bu albümde yani bu şarkıda da piyanoyu o çaldı. Hı hı. Ali Nafil'e ve ben söyledik. Eee Şöyle düşündüm beni Ali Nafil'e çalıştırdı Arapça için. <gülüyor> Şimdi bazı şeyleri Arapça çok zor bir dil bazılarını Aynen. oturtabildim ama e, ben söylüyorum, söylüyorum e, sonra o söylüyor çalıştırmak için böyle e, düette yaptığımız şey çalışırken görünce dedim bu böyle olabilir yani senin sesinle de çok iyi oluyor ve bu şekilde... ...gerçekten doğru bir telaffuzda da... Hı hı. ...gitse dinleyiciye daha iyi olur. E, Dedim bu, Ali de tamam dedi... Bir de ...kırmadı şey beni. Bir aslında enteresandır... ...hani babalar çok fazla ninni söylemezler ya... ...yani şöyle bakınca da bir erkek sesiyle... Ninni... Keşke söyleseler çok de, de, güzel mi? oluyor bence evet. Valla... <gülüyor> e, ...hep anneye bırakılır bu tip şişler... Hı hı. ...çocukları uyutmak, ninni söylemek... ...sakinleştirmek vesaire. ama... ...Ali Nafile ile beraber gayet hoş olmuş. Ben, e, bence e, de. İlk dinlediğimde de çok hoşuma gitti. E, umarım dinleyicilerimiz de... ...beğenmişlerdir. Bakarsınız... Ne mi ne mi diye niniler söylenmeye başlanabilir <gülüyor> kısa bir süre sonra. Şimdi e, bir albüm projesinden bahsettiniz. Vasim Sobra aslında biraz bundan bahsedelim. Yine e, gelmedin diye döneceğiz. Ama bu albüm projesi benim çok ilgimi çekti. Çünkü e, epey bir kalabalık kadroyla çalışacaksınız yurt dışında. Evet. E, canlı konserler var. Bunu biraz anlatalım Aha. istiyorum dinleyicilerimize. Ya öyle planladık. Biz Vasim'in e, besteleri var. O şeyde Amerika'da. Piyano eğit kompozisyon eğitimi almış. Hı hı. E, Frans Fransa'da yaşıyor. Eşi de çok şeker bir insan, Biricid. O da çıtır çıtır felsefe diye bir şey, çocuklar için felsefe kitapları yazıyor. Türkiye'de de yayınlandı kitaplar. E, onlarla tanışmak benim için çok mutluluk verici. Tabii müzik aracılığıyla olması <gülüyor> daha da mutluluk verici. Evet. Şimdi konserler yapmaya karar verdik. Vasim'in şarkılarına sözler yazılacak. Şu an hazırlanıyor zaten. Ben çalışıyorum üzerinde. Grubun solisti ben olacağım. Mısırlı bir Udi UD var. Hindistanlı bir kavalcı var. Lübnanlı bir başka bir Lübnanlı bir Vasim var. piyano çalacak. Hı hı. Ee, Senegalli bir perküsyoncu var. E, epey Öyle bir evrensel. Öyle bir grup yani evet. Ve e, stüdyo kaydı yapmayı düşünmüyoruz albüm için. Konserlerden birinde yapacağız kaydı. Onu paylaşacağız yani dinleyicilerle. Hmm. Yani şey çıktığınız canlı performans sergilediğiniz ve kayıt altına evet. aldığınız bir Aha. albüm evet. olacak bu. Evet. Konser kaydı olacak. Değişik bir çalışma olacak gibi geliyor bana. Çünkü bana hani da öyle geliyor. Müzik... Hayırlısı bir aksilik olmazsa olacak yani. İnşallah olur. Bir de müziğin evrenselliğini düşünecek olursanız hani Türkiye'den bir nota, işte Senegal'den bir nota, Lübnan'dan evet. bir nota. Zannediyorum çok iyi bir çalışma çıkar ortaya. Ben sabırsızlıkla bekliyorum ya, evet. inşallah. <gülüyor> Dediğiniz gibi bir aksilik olmadan bu i̇nşallah. gerçekleşir. Peki... E... Vasim az önce sizin bahsettiğiniz gibi de piyano da çaldı. Büyük bir ihtimalle o süreçte e, sahnede piyanoyla size destek verecek. Ama siz az önce şey dediniz, ben sözlerini yazacağım dediniz. O Hı -hı. zaman e, sözler Türkçe olarak mı? Türkçe olacak. E, tamamen bütün konserler Türkçe, Türkçe sözlerle. Türkçe olacak evet. Çünkü benim e, ana dilim bu yani iyi kullandığım dil bu olduğu için... ...bir başka dilde yani ben tümünü söyleyemem şarkıların. Hı -hı. Ama projede yani Vasim'in de isteği öyle grubun solisti ben olacağım için e, Arapça şeyler olursa onları da vasim ya da bir başka solist arkadaş söyleyebilir onlar çalışma ilerledikçe belli olacak ama benim söyleyeceklerim Türkçe olacak anladım bir gün bir bakarsınız belki şey gibi, Cezary e, Evora gibi dünyanın her yerinde <gülüyor> birden bire e, tanınmış bir ses olabileceksiniz kim bilir? İnşallah çok, fena olmaz. Vallahi çok iyi olur yani en azından bizde ilk ayak e, artık dünya biliyor deriz ki aslında dünyanın pek çok noktasında e, var ilk var ayak dinleyenler, dinleyenlerinin olduğunu biliyoruz. Bu da Tabii söz ettiğiniz şey daha değişik bir durum. Aynen. Olur inşallah. Peki e, size ulaşan var mı? Dünyanın pek çok yerinde dinleyen mutlaka vardır. Ne bileyim hani ben Afrika'dan yazıyorum İlkay Hanım. Sesinizi çok beğeniyorum. Sizin şarkılarınızı dinliyorum diye Afrika'dan ulaşan bir e, yerli var mıdır? Yerli derken tabii şey Afrika'da yaşayan. Hı -hı. Ya da ne bileyim Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Var tabii. Yani Şili'den var mesela. Küba'dan var. Hı -hı. Ee, ben, ben çok bu taraftan. Var. Azantin'den. <gülüyor> ben çok... E, Amerika kıtasında daha, <gülüyor> daha çok evet. Ee, Avustralya'da var. Hı hı. Amerika'dan gelenler oldu buldular bu Seattle, Seattle'daki büyük bir şey vardı biliyorsunuz. Hı hı. Ayağa kalkış vardı. Ee, onun üyelerinden hatta konser falan da hissediler orada ama 11 Eylül olduğu için onun peşi sıra. O bağlantımız hı hı. koptu. Ee, var Mısır'dan var Hindistan'dan var Arap ülkelerinden var. Epey Aklıma dinleyecek. gelenler yani onlar artık. ama bir Afrika ülkesi bulamadım şu anda. Bak. <gülüyor> Yok canım benimkisi öyle şeydi zaten <gülüyor> varsa diye. Peki e, bunların dışında tabi albümde baktığım zaman ben daha ilk ismini okuduğum anda ah bu o, ölüm oruçları için söylenmiş bir şarkı dediğim Şekerli Su var. E, şekerli Su nasıl ortaya çıktı anladığım kadarıyla yine sözleri e, ölüm orucunda olan birine ait. Yanlış mı? Değil. Bizim e, grupta gitar çalan arkadaşıma ait Hı -hı. Ayhan Taşa, sözü de müziği de. Ama şöyle e, ölüm orucundan çıkmış bir, biriyle tanıştığında Vernike Korsakoff diye bir sendrom var. Hı -hı. Eczacı arkadaşlar bunu bilirler aslında. Çünkü ölüm orucu sürecinde de biz İnsan Hakları Vakfı olarak da eczacılarla da koordineli çalıştık. Biliyorsunuz ölüm orucu bittiği zaman ilk alınacak vitaminler çok önemli. Hı -hı. İlk alınacak besinler de ...çok önemli. Öyle bir koordinasyon hatırlıyorum eczacı arkadaşlarla. Vernike Korsakoff bir klinik tablo... E, ...sinir harabiyetinden, beyin hücrelerinin harabiyetinden kaynaklanan bir şey... ...ve hafıza kaybı en temel özelliği ve kas koordinasyonu kaybıyla ortaya çıkan bir şey. Ama öyle az buz bir e, hafıza kaybı değil. Yani... Eşinizi, anneniz, babanızı da tanımıyorsunuz. Her gün yeniden tanışıyorsunuz onlarla. Ee, benim tanıdığım arkadaşlar bazıları bunu aşabilmek için onların fotoğrafının yanına annem her sabah kalkıp ya da o insanı her gördüğünde o resimlerden seçmeye çalışan insanlar tanıyorum yani. Böyle bir tablo. Bu arkadaşlardan biriyle tanışmış Ayhan. Ee, eve gittiğinde bu şarkı birdenbire çıkmış ortaya zaten bütün sözüyle, müziğiyle. Yani Ayhan'ın şarkısı. Hı hı. Ee, tabii ben ilk dinlediğimde benim töreimdi kendi keneneden bir şarkı. Hani o, o süreci aslında baştan sona bir yerde e, açıklayan, anlatan, e, hissettiren bir şarkıydı. İzniniz varsa şimdi bu şarkıyı ben dinletmeyiz. Tabi seve dinletmeyi seve istiyorum. çok çok iyi olur. Çünkü bu öykülerin, bu öyküleri paylaştığımız sürece hı hı. bence hem daha güzel bir dünya yaratma. Olasılığımız artar hem de bunu yaşayanların ve onları sevenlerin acıları biraz olsun azalır paylaşıldıkça. Çünkü paylaşıldıkça anlayan insanların sayısı da çoğalır diye düşünüyorum. Evet efendim programımıza şekerli suyla devam edeceğiz. Sözleri ve müziği Ayhan Orhun ait bir eser. Az önce İlkay Hanım'ın da söylediği gibi ama bu gerçeği anlatan hani o dinlediğinizde e, içinize dokunan notalar aslında gerçeği size aktaran e, notalar. O yüzden ben mümkün olduğunca dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü hakikaten bu tip şeyleri biz paylaşmazsak biz kendi içimizde çoğaltmazsak e, hep darda kalacağız. E, en iyisi mi? Biz hissederek dinleyelim. Ardından tekrar sohbetimize devam edelim. biliyorsanız Ben biraz eksik Biliyorum Olanları Neyi anımsıyorsanız Ben biraz eksik Sayıyorum ten yılları görüşmeler mektuplar gelip geçmiş değerli su Sonuz ...anlatması gereken hikayelerden biriydi. Şekerli Su, Ölüm Oruçları... ...için söylenmiş bir şarkıydı. Ee, İlk Ayakkaya seslendirdi arkadaşlar. Son albümünden gelmedin... ...diyetten sizlerle buluşturduk. Sevgili... E, ...İlk Ayakkaya aslında... E, ...bu tarafa çok da şey değil. Hani Uzak değil. Biz biliyoruz kendisini. O politik kimliğini, yaklaşımını, insanlara olan... ...duyarlılığını, her şeyini biliyoruz ki... ...bu albümde aslında bunu bir kez daha gösterdi. Bizim çok uzun zamandır... E, ...hep böyle... Bir özlemle dinlediğimiz şarkılardan bir tanesini daha seslendirdi. Üstelik çok da e, sevdiğimiz bir ismin şarkısını... Acılara tutunmak. Acılara tutunmak. Hmm. Ee, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in sözleriyle, Ahmet Kaya'nın bestesiyle... Peki e, tedirgin oldu mu ilk Ayaklı'ya? Çünkü e, bir yorum... ...yorumlanmışlığı var bu şarkının... Hı hı. ...kabul görmüş bir yorumlanmışlığı var... ...acaba yeniden okursam... ...insanlar... ...bir şeyler düşünür mü gibi bir şey oldu mu yani ...ne bileyim beğenilir mi yani en kötü ihtimalle... ...ki ben çok beğendim ...çok farklı Teşekkür bir ederim. yorum olmuş... ...hiç öyle düşünmedim çünkü Ahmet benim... ...dostum, can dostum... Hı hı. ...dostumdu demiyorum hala çünkü benim... Düşüncem de yüreğimde olduğuna göre. Hala söylentiler ee, var biliyorsunuz yani. Ö var. <gülüyor> <Ölmedi Evet>. diye. <gülüyor> Buraya gelmeden önce de Gülten'le de konuştuk. Ona da dönüşler çok olumlu olmuş. Hı hı. Ee, ben çok severek söyledim. Benim temel ölçütüm bu. Benim seviyor olmam. Ee, öyle olduğu zaman daha hakiki oluyor. Sanıyorum dinleyicilere de belki de o duygu yansıdığı için. Çünkü Ahmet'ten daha güzel... Söylemem mümkün değil. Hı -hı. Çünkü o Ahmet... E, ben de kendim gibi söylüyorum. Benim duyarlılığım var orada. İki farklı Hı -hı. ama birbirine çok yakın duyarlılık var. Bu nedenle kötü olmayacağına inanıyordum. Bir de e, Acı'yı bal diye bir projede yer almıştım geçen yaz. Orada e, Hasan Hüseyin şiirlerini... Şiirlerin dönemini anlatan belgesel film görüntüleriyle birlikte ve o, o şiirlerden beslenmiş olmasına dikkat ettiğimiz şarkılarla bir müzikli sahne gösterisiydi. Bu gösteri de acılara tutunmakla başlıyordu. Yani ben o oyunu oynadığımız sürece her seferinde o şarkıyı söyledim. Yani bu şarkı bende ısındı iyice. <gülüyor> Paylaşmam lazımdı. Mümkün değildi söylememem. Yani o nedenle söyledim. Çok da iyi etmişsiniz çünkü Ahmet Kaya'dan sonra hakikaten artık sesini, yorumunu, kendisini bildiğimiz bir insandan bu şarkıyı böylesine güzel bir yorumla tekrar dinlemek kendi adımı beni çok mutlu etti. Ben yine o zaman izninizi isteyerek bu şarkıyı dinletmeyi istiyorum. Dinleyelim, ben e, hakikaten çok beğendim. Umarım dinleyicilerimiz de benim İnşallah. gibi düşüneceklerdir. Acılara tutunmak dinleyelim. Acı çekmek özgürlükse özgürdük ikimizde. O yuvasız çalı kuşu bense kafeste kanarya Hasan Hüseyin Korkmazgil'in sözleri Ahmet Kaya'nın müziğiyle ilk ayakaya Kaya yorumlayacak. Son albümünden sizlerle buluşturacağız. Bu güzel şarkının ardından da sohbetimiz devam edecek. Bir Eda geliyoruz. De o yuvasız çalı kuşu ben sekapeste kanarya o dolaşmış daldan da savurmuş yüreğini ben bölmüşüm yüreğimi baş kaldı. Radyo havandasınız. Hasbi Hal programı devam ediyor. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Bugün ilk ayakaya konumuz "Gelmedin" diye isimli son albümünden şarkılar dinletiyoruz. Müzik yaşamına albümüne dair konuşuyoruz. Ama bir taraftan da tabi. E... Sizlerin de duyguları düşünceleri bizim için önemli e, Maillerinizle bize ulaşabilirsiniz Gulencuneit.gmail.com Gulencuneit.gmail.com E-mail adresimiz Siz e, düşüncelerinizi bize ulaştırın Biz İlkay Hanım'la paylaşacağız zaten düşüncelerinizi arkadaşlar e, İlkay Kaya'nın aslında bir e, fenomeni olan durum daha var ki En azından benim nazarımda e, Şairler bu albümde yine çok da geride kalmamışlar Eh, ...Ahmetcan Akyol, Şükrer Baş, Yılmaz Odabaşı bu albümde yer alan şairler ve tabii ki şiirleri. Hı hı. Ee, Yaşayan şairler olarak. Evet. Evet. Hasan Hüseyin Korkmazgil var çünkü. Hı hı. Cegerkun var. Ben sadece üçünü saydım o evet. zaman. <gülüyor> Gerisini siz tamamladınız. Evet. Hasan Hüseyin Korkmazgil de acıya tutunmakta hı hı. var. Doğru. Evet. Tabii bunların beslenmiş hali, şiirlerinin beslenmiş haliyle söylenmesi e, eyvallah çok güzel. Hadi ilk Kaya yorumuyla olunca çok çok daha güzel. E, peki bir de şöyle düşünen bir kitle var. Bu zaman zaman benim de e, duyduğum eleştirel yaklaşımlardan bir tanesi. Şiir, şiir olarak kalmalı. E, tabii ilk ayakaya bunun anladığım kadarıyla şiirin beslenilebilir tarafından da tutuyor. Ama yaklaşım nedir sizde? Yani hayır şiir... E, ...böyle de olmalı ya da olmamalı... ...diyenlere karşı bir cevap? Şimdi sanat... ...sanata yaklaşım... ...ve sanatın hissettirdikleri... ...çok sübjektif... ...o nedenle her insan... ...farklı hissedebilir... Hı hı. ...ben iki düşünceye de saygı duyuyorum... ...yani şiir olarak... ...kalsın diyen diyenler de haklı olabilirler... ...şarkı olarak... ...duymak isteyenler de haklı olabilirler... ...çünkü sanat sübjektif bir şey yani... Hı hı. Üretenle dinleyen arasında ya da okuyan arasında bir şey. Peki. Bir şey diyemem yani bu noktada. <gülüyor> Siz e, Ben karışmıyorum. Şey. Beni karıştırmayın. <gülüyor> Peki e, sizin özellikle böyle şiirlerini beslelemeyi ya da en azından beslenmiş şiirlerini söylemeyi tercih ettiğiniz şairler var mı? Var tabii. Yani sevdiğim şairler. Şa, e, şiirlerini beslenmiş olarak söylememiş olsam bile. Yani bir, bir kere Yılmaz Odabaşı. Hı hı. Şiirlerinden bestelenmiş şarkıları Bizim iki albümümüzün ismi zaten Yılmaz Odabaşı şiiri Ölüme Detilili ve Aynı Göğün Ezgisi Ölüm Detilili ilk albüm İlk yani, albüm. Hı hı. Aynı Göğün Ezgisi de yine Yılmaz Odabaşı'nın e, şiiri Hasan Hüseyin'den besteledik, söyledik Ahmet Arif'ten besteledik, söyledik hı hı. E, Avusturyalı bir şairden de Çeviri şiirde de besteledik, söyledik. Amerikalı, Zenci Kız'ın türküsü mesela. Hı hı. Öyle de söyledik. Soru neydi bu arada Cüneyt? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ee, ha. takip ettiğiniz ve bestelenmiş şiirlerini okumak. Evet, e, tam... Şükrü Erbaş'ın şiiri <gülüyor> mesela beni çok etkiledi. E, o şarkıyı söylemeyi çok istedim. Mehtap Meral bestesi. Hı hı. Sonra mesela Ahmet Terli'nin bestelenmiş şiirlerinde çok seviyorum. Adnan Yücel aynı şekilde. Ee, şimdi hiçbir ismi atlamak istemem aslında. Sanat ürünleri e, bir başka sanat dalıyla doğru kanalda hı hı. birleşirse eğer bence çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Hı hı. Önemli olan o doğru birleşimi yakalamak herhalde. O doğru birleşim aslında bakarsanız notalarla olunca e, bence çok daha eğreti durmuyor. Her, hı hı. Ne kadar sizin dediğiniz gibi... İşte, prozedisini e, bozmadıysa, şiirin kendi öz varlığıyla çok oynamadıysa... Hı hı. O zaman bence güzel bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Peki e, o zaman bu şiirlerden bir örnek verelim. E, en azından siz her ne kadar orta yoldayın ben burada duruyorum deseniz de sağda karışmam. Ya, tabii burada şey hani... E, evet yani e, saygı duyuyorum herkesin aynen, her iki seçimine. Evet. Ee, ama en azından şiirinde de bir norm olduğunu... E... Evet ritmini bozmadığınız sürece prozelisine duygusuna dokunmadığınız sürece ya da bütünselliğini bozmadığınız sürece eğer şairi de Hı -hı. E, onaylıyorsa problem yok bence. Peki buna bir örnek verelim o zaman. Hı -hı. Ee, eğer sizin için sakıncası yoksa ben e, bir özlemin iz düşümünü Mehtap Meral tamam. bestesi de dediniz az Hı -hı. önce ee, sevgili... Ee, Şükrü Erbaş'ın bir şiiri evet. bunu dinletelim Hı -hı. ardından zannediyorum artık toparlanma zamanımız da geliyor ee, ama albümden tabi sorular da bende var biraz daha Hı -hı. sorular var hepsini aslında sormayı istiyorum ama bakalım sohbetimiz nereye götürecek bizi az sonra geliyoruz ee, bu güzel şarkının bir özleminiz düşümünün hemen ardından toparlanmak üzere biz de buradayız. Özlem'in iz düşümünü dinledik. Şükrü Baş şiiriydi. Mehtap Meral müziğiyle buluştu ve İlkaya Kaya'nın Gelmedin diye albümünde yer aldı. İlkaya Kaya'yla son albümüne dair söyleşimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Tabii şairlerden bahsetmişken bir de Yılmaz Odabaşı şiiri var. O da Mahir Çuğ Çu tarafından Hı. bestelenmiş bir şiir. Buraya gelmişken benim hemen aslında aklıma gelen bir şey var ki... O da İlkaya Kaya'nın aslında genç müzisyenlere vermiş olduğu e, destek. Pek çok genç insanın eserlerini sizin gerek sizin gerek Kızılırmağan albümlerinde görmek mümkün. E, bundan biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl geliyor şiirler size, eserler? Neler yapıyorsunuz? Nasıl okumaya karar veriyorsunuz? Yani, büyük oranda bir yolunu bulup ulaştırıyor arkadaşlar. <gülüyor> Epey bir birikmişliğiniz evet, var o zaman sizin. Evet çok var. Bunların arasından seçiyorum. Zaten hani e, sesime uygun olanları seçiyorum, söylüyorum. Bir kısmı uygun olmuyor. Hı hı. Onlar da başka arkadaşlara bazen söylüyorum, dinletiyorum. E, çünkü dayanışmayı çok önemsiyorum. E, şu koşullarda, ülkemizin de müzik piyasasında içinde bulunduğu şu koşullarda bir şeyler üretebilen insanların sesini duyurması biraz zor iletişim olanakları ne kadar böyle çok gelişkin gibi dursa da aslında öyle değil Hı -hı. çok büyük bir karmaşa söz konusu o nedenle değerlendirmeye çalışıyorum hepsini elimden geldiğince diyeyim hatta bunun da bir şey görev olduğunu düşünüyorum görev duygusuyla yapmıyorum tabi seve seve yapıyorum ama bunu yapmış olmak da beni rahatlatıyor açıkçası ee, çünkü kolektif kolektivizme inanıyorum birlikte iş yapmanın Hı -hı. birlikte bir değer üretmenin bunu hayata sunmanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. O nedenle de yer veriyorum böyle çalışmalara. Peki e, ola ki şu an e, dinleyen vardır e, böyle ulaştırmak istese e, bunu firmalar üzerinden mi size ulaştırıyorlar nasıl yapıyorlar? Genelde konserde kulise geliyorlar. <gülüyor> ya direkt geliyor. Direkt geliyorlar ha? <gülüyor> ya da mail yoluyla geliyor. Hı -hı. O zaman şey e, web sitesi üzerinden de size ulaştırabilirsiniz. Benim mail adresimden. Ha? Mail adresinizden. Peki gelmedin diyeden bir şiir daha dinletelim demiştik. E, Aşk Dinmemiştir. Bu da evet, yine Mahmut Onu da dinletelim. Artık e, programı kapatmak üzere tekrar bu olacağız. Tamam. Değil İlk değil mecbur gidişler havada çığlık dinmemiş bir korku var. ...bıçaklanmış bir akşam... ...önce aşk, sonra göç başlar... ...göç başlar, savrulur aşklar... ...geride bütün suları... ...bıçaklanmış bir akşam... Radyo Yeride Hava'ndasınız, Hasbihal programı devam ediyor... ...ve bugünkü konuğumuz İlkay Akkay'a artık programın da sonuna geldik. İlk Hayk Kaya'nın son albümü Gelmedin diye'den çok güzel şarkıları sizlerle buluşturduk. Bir radyocu olarak insanların İlk Hayk Kaya'nın solo albümlerindeki şarkılarla Kızılırmak'taki albümleri şar albüm şarkılarını birbirlerine karıştırdıklarını biliyorum. Ee, ha hani ne bileyim Kızılırmak var. İlkaya var Büyük bir ihtimalle siz hani o kolektivizmden Bahsettiniz az önce Kızılırmak'la yaptığınız çalışmalar her zaman Devam edecek ve o e, Paylaşım sizin için Sonrasında bitmeyecek devam ki. edecek diyebiliriz Çünkü şu anda dondurduk Şey grup e, Grup çalışmalarını hı hı. albüm. Yani sahnede yine birlikteyiz arkadaşlarla ama Tuncay'ın ölümünden sonra Biz iki kişi kalmıştık İsmail hı hı. de şu anda grupta değil Cengiz Almanya'da yaşıyor. Yani pratik anlamda e, bir grup olmadığı için ortada. Onu e, grup üyesi olmayan, profesyonel çalışan insanlarla ya da ne bileyim bizim o o, o ruhunu e, ne kadar temsil etmeyeceğini, edeceğini bil, bilmediğim arkadaşlarla grup, bunun dışında söylüyorum bunu. E, işte Kızılırmak budur. Demek bana çok doğru gelmedi. Biz çünkü benim değer verdiğim bir şey ürettik. Onu korumak istiyorum ben. Hı hı. Başladığımız şekilde bitti. Tuncay gruptan ayrılmıştı geri döndüğü noktada. Tekrar gruba dönmesini konuştuğumuzdan iki gün sonra kaybettik Tuncay'ı. Yılkı grubun son albümü ve Tunc tam kadro olduğumuz son albüm. Ben öyle kalması gerektiğine inanıyorum. Yani bundan sonra nedenle, bir grup kızılırmak çalışması eğer sizin e, anlattığınız aynı çerçevede... Aynı ruhu taşıyan ha. bir birliktelik yakala, yakalayabilirsek eğer olabilir. Onun dışında biz yaşıyoruz işte kızılırmak üretimine devam ediyor gibi nedenlerle e, grubu sürdürmek istemiyorum. Yani gerçekten olacaksa olabilir ancak. Yani çok daha duyarlı bir yaklaşım bana kalırsa. Peki ben sorumu geri çektim o zaman başka bir şey soracaktım ama hakikaten geri çektim sorumu. Ee, ama bir de bilinmeyen bir tarafınız var film müziği yaptınız. Daha önce Tarık Akın'ın oynadığı bir filmde yanlış mı ee, hatırlıyorum? Başta daha yeni başlamıştık kızılırmak olarak evet. 91. Küçük bir. bulut. 91'di galiba. Hı hı. Evet. 91'de yapmıştınız. Ee, ondan sonrası hiç olmadı değil mi film müzikleri? Olmadı yok. Peki. Ama tiyatrolar oldu yani müzikal oyunlar oldu. Bu aralar şey aslında daha çok hani e, sizin cenahın e, müziklerini yapan, sizin cenah derken tabii aynı noktadan bakıyoruz, arası aşikar. E, işte ne bileyim Erdal Güney, Kemal, Sahir Gürel, e, Hilmi Yarayıcı, pek çok isim var aslında. Hı hı. E, dizi müzikleri artık oradan beslenir hale geldi. Evet. E, hiç böyle bir teklifle geldiler mi size? Hadi Oldu zaman şöyle zaman ama şey yani... ...bize gelenler arasında diyeyim... Hı hı. ...hani böyle... ...içselleştirebileceğimiz bir proje yoktu. O nedenle... ...olmadı. Kabul etmedik yani. <gülüyor> Peki... <gülüyor> Efendim e, İlkaya Kaya bugün konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum tekrar ben bizimle beraber edin. olduğunuz için. Son albümü gelmedin diyeden şarkılar, türküler dinlettik size. E, kimi zaman şairleri konuştuk, kimi zaman eski dostları iade ettik. İyi de oldu, güzel de oldu. Bu güzel sohbetinde e, her şeyin olduğu gibi e, sonuna gelmiş olduk. Umarız en kısa sürede tekrar İnşallah. bir araya geliriz. Aha. Sizinle sohbet etmek benim için teşekkür büyük bir keyifti. Şey için. Benim için de öyle. Efendim Hasbihal'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta salı günü saatler 17'yi gösterdiğinde Hasbihal programıyla tekrar Radyo Havan'da sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın. Hasbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.